Modern sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tülesi'niz 103.1'de sabah yayınımız devam ediyor. Oktay Demirci stüdyomuzda 5 Haziran çarşamba sabahında. Oktay hoş geldin. Hoş bulduk, günaydın. Ee, bugün yine dün yaptığımız gibi e, bu Gezi Parkı olaylarını, Gezi Parkı olayları diyoruz ama... Adı artık böyle oldu ee, sadece bu Gezi Parkı ile ilgili değil tamamen e, yok sayılmaya haksızlıklara karşı bir özgürlük e, mücadelesi haline geldi ama Gezi Parkı olarak hepimizin kafasına e, evet. yerleşmiş Gezi Parkı bir ismi direnişi var. Gezi bu. Parkı direnişi diyelim bununla ilgili gelişmeleri dün akşam neler yaşandı bugün neler bekleniyor, bunları konuşmaya devam edeceğiz. Dün 12'ye kadar ben e, dışarıdaydım 12'ye kadar olması tamamen tesadüftü. Ee, ama anladığım kadarıyla sonra çok takip edemedim ama bizi bilgilendirirse dinleyicilerimiz şeyden Twitter'dan e, o konuda da o bilgiyi de paylaşırız. 12'ye kadar bir şey yoktu Ankara'da ee, yani bir şey yoktu derken yani bir, büyük bir kalabalık vardı topluluk neşe içerisinde sokaklardaydı ee, herkes ben onu fark ettim dün saat 11 sularında böyle bir şey ee, herkes çok kibar çok anlayışlı birbirine karşı işte çöp toplayanlar var, i̇şte birbirlerine yol verenler o kalabalığın içerisinde, i̇şte sarılanlar, hiç tanımadan aynı sloganı atanlar. Böyle bir topluluk vardı. E, yani Kullupatmay'ın Tunalı Hilmi, Tunus Caddesi civarında. Söylediğimiz şey zaten evet, bu Polis bir, olmayınca öyle oldu. Tamamen kentli insanların yaptığı, şehirde yaşayan insanlar, şehirde insan gibi yaşamaya devam etmek isteyenlerin yaptığı bir... Tepkiydi. Bu vatandaşların da zaten birbirlerine böyle davrandığını biliyoruz. Yani e, bir anda bu ruh haline geçmiş değiller. Böyle insanlar zaten ve böyle insanlar böyle vatandaşlar sokağa çıktılar. Ve ilk günden beri söylediğimiz polis müdahalesi olmadığında da e, her zamanki gibi davranmaya devam ediyor. şiddet olmadığında, o saldırılar olmadığında, kaçışma, hayatını kurtarma derdi olmadığında... E, bir araya gelip uygar bir şekilde bir arada olmanın mutluluğunu yaşayan insanlar oldular. Bu böyle oldu. İstanbul'da da polis müdahalesi yoktu. İzmir'de de yoktu. 12'den sonra olmuş ama. 12'den sonra İstanbul'da Dolmabahçe İstanbul'da evet. Tarafında, tarafında olmuş. Tarafında olmuş. Ankara'da da Kızılay'da kolej civarında olduğu. Ziya Gökalp'te evet, falan gibi şeyler var. Olduğunu biliyorum. Ee, ama dün 12'den sonra hani onun dışında ne oldu bilmiyorum yoğun bir şey var mı ee, onu da bilmiyorum ee, dediğim gibi et modern sabahlardır sevgili dinleyiciler Twitter adresimiz oradan bizi ilgilendirseniz ee, güzel de olur. Bu arada bugün konuğumuz olacak ilerleyen dakikalarda. Konuğumuz olacak evet. Ee, onu da dinleyicilerimize haber verelim. Bir de tam olaylara girmeden dünkü yayınımızdan sonra ben bazı mesajlar aldım. Böyle bir e, kendimi ifade etmeyle ilgili e, eksiklerim olmuş olabilir. Onu bir söyleyelim. Bir şey de, sizin de tepki gösterdiğiniz şey vardı ya. Medya yatıştaydı. Hafta sonu olduğu için Hı -hı. falan gibi bir şey. Yani bunun sanki medyanın üstünde sansür yok da. Medya Hı -hı. hafta sonunda olduğu için haber yapmadı gibi bir algılaması olmuş. Yani medya üstündeki hı hı. sansürü e, sadece bu olaylar vesilesiyle değil. Bundan öncesinde de zaten Tabii vardı canım, yeni değil yani ki bu Yani bu bir anda şey çıkmış bir şey değil. Daha evet. bundan iki hafta önce işte e, sansürün artık böyle resmi hiç gizli gizli olmayan yayın yasa şeklinde evet. uygulanmasını da gördük. İşte e, şey de gördük net bir şekilde gözaltına alınan gazeteciler var onlar gazeteci değil terörist diyerek evet. bunu da gördük e, şikayet üstüne birebir e, başbakanla e, tartışma haline getirilerek işinden kovulan Hasan Cemal örneği var Hı. çok yakın zamanda hani bu medya üstündeki sansörden bahsetmiyor olmamız böyle bir sansür e, bahsetmemiş olmam daha doğrusu böyle bir sansür olduğuna ki bahsettik değil. programda e, bahsettik. E, tabii ki yani bunun daha ötesinde medyanın bu nasıl olsa üstümüzde sansür var halk da bunu biliyor ortalığı karıştırmayalım başımıza bela almayalım diye bir e, ben hımbılık içinde, korku içinde olduğunu. Bunu da aslında hani sansürü eleştirelim Mehmet medyate diye üstünde ama medyayı da bir eleştirelim. Bu kadar da sansürün karşısında eee hımbıl davranılmaz. Hı hı. Ya yani bu kadar pısık davranılmaz. O, o yüzden zaten işte başbakana soru sorabildiği için eee efsaneleştirilen e, bir gazetecimiz Rol oldu. Rol evet, o ne? o gazetecinin de en büyük özelliği Türk medyasından olmaması bir de soru sorması. Soru sorması. Yani bu e, soru sorması ve Başbakanın sorduğu soruya cevap vermesi gibi bu, bir garip bu bile bir durum var yani. Medyanın geldiği e, noktayı aslında gösteriyor bu evet. fısırıklığı gösteren şey. Dün yine şey vardı işte bu TMSF'nin kontrolüne geçen SkyTürk 360'ta e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yayınlanmayacak diye bir tepeden emir geldiğinde gördük hı hı. işte bu medya üstündeki şeyleri tek tek söylemek ...demek ki lazım... ...yani herkesin bildiği şeyi tekrar tekrar söylemek lazım... Dün ve bütün yayınımızda bunu söyledik zaten. Yani bazı şeyleri tekrar tekrar söylemek lazım. Bu da tekrar tekrar söylenmesi gerekenlerden bir. Zaten biri. E, kanallardan e, iyi oldu bunu söylediğim bugün. Ama zaten kendi içinde kanallar da eleştirilerini yapıyorlar. Yani Vallahi ben işte bilmiyorum. o eleştirileri biraz şey... da güle güle yaptıklarını da gördüğüm için hani bu artık kendimizi de eleştiriyoruz <gülüyor> falan diye bu da biraz insanı öfkelendiren bir şey yani, hakikaten. yani şimdi ikna yani, olmak için çok çok büyük adımlar görmek lazım. Yani o ne demek istediğini yani ben de öyle hissediyorum yani yani böyle yani eleştirmek de, değil bir adım atmak lazım bir şey yapmanız lazım gibi böyle bir ikna olma e, çok kolay değil o yüzden e, yani evet gülmeleri de seni rahatsız ediyor başka şeylerde beni rahatsız ediyor yok işte kendi içlerinde toplantı yapmışlar bütün çalışanlarından özür dilemişler e, büyük iki haber e, öyle demeyeyim NTV yapmış bunu NTV grubu işte çalışanlarıyla toplantı yapılmış işte hata yaptık denmiş. Hafta sonu özellikle uyuduk denmiş, denmiş, ama bu sanki hafta sonuna özel bir şey değil ki. Ha, evet bu hafta bu sonu yani... çünkü medya canavar gibi medyamız vardı da havalar güzel diye bu hafta sonu e, yattı diye. Yani bu medyaya güvenin sarsılmasının artık tepeye çıktığı bir şey oldu. Ben Hı. penguenlerin de böyle bir buzullarda yaşadığı konusunda şüpheler içindeyim. Yani bu medyada <gülüyor> izledik çünkü bunu. Belki bunlar bir takım e, Afrika'da yaşayan hayvanlar ama medya bunu bize böyle gösteriyor böyle gibi gösteriyor. E, bu kadar güvensizlik var. Ama dün bir hareketler var? Daha doğrusu dün Medyan yöneticilerinden de bahsetmek lazım. Medya mensupları tek tek kendi karakterleri. Zaten kendi... karar vericiler canım evet. bizim eleştirdiğimiz. Kendi yani... görüşleri doğrultusunda bir şeyler yapmak isterken susturulduk. Kulaklıklara gelen uyarıları görüyoruz programlarda. Evet. Dün işte mesela çok net böyle bir tavır vardı yine Twitter üstünden. Medya günahlarından arınmak istiyorsan Antakya'da ne olduğunu göster. Evet. günahlarından arınmak istiyorsan İzmir'de Twitter tutuklanmaları nedir? Bundan bahset gibi şeyler vardı ve hakikaten de ben şeyi de gördüm. Ne oluyor falan diye muhabirlere hemen sorular soran normalde bunların böyle bir an içinde gerçekleşmesini beklemiyorduk biz medyadan. Biz de artık öyle bir hale gelmişiz ki neler bekleyebileceğimizi, neler isteyebileceğimizi unutmuşuz gibi bir durum var. Bizim de silkimemizi, hakkımızı ve hakkımızı nasıl arayacağımız konusunda bilgilendirmemizi sağladı. Bu arada Fahir de geldi stüdyomuza. geldiniz Fahir Bey. Hoş o kadar tatlı konuşuyordunuz ki bölmeye kıyamadınız. Antakya kıyamadın. ve Tunceli dün gece e, Onur Bey bildirmiş ve pek çok dinleyicimiz bunu söylüyor. Antakya ve Tunceli e, özellikle karışıkmış dün gece. Sabaha karşı Antakya birazcık daha sakin e, duruma gelmiş sokakları. E, doğu kesimlerinde Serkan Bey, Doğu kesimlerinde olay ee, başka yerlere gitmeye başladı diye bir yorumu var. Ondan sonra gece boyunca akışı biz de onu Agos'un sayfasında verilmiş. Biz de onu paylaşalım. Hemen az sonra paylaşıyoruz. Ee, yani, ya bir, yani bu bu medyayı e artık takip etmeyeceğiz da, yönlendireceğiz evet, yani. yönlendireceğiz evet yani bakacağız da yönlendireceğiz da. de yani ben de gene nedense yarın öbür gün tekrar aynı şekilde bir yarın öbür güne gitmene gerek yok bugün Ya yani bugün tabi ki yönlendirirsin de. de hani bir e, küslüm bir arkadaşım vardır sana çok büyük bir ayıp etmiştir terbiyesizlik yapmıştır sonra bir barışırsın da o hiçbir zaman eskisi gibi olmaz ya bir güvensizlik vardır yani sürekli olarak her an bir şeyler yapabileceğini beklersin işte medyadan yani benim için o noktada. Yarın öbür gün e... Sanatçıların aynı, şeyine ne diyorsunuz? Ne, sanatçıların tavrına ne diyorsunuz? Duruşuna ne diyorsunuz bu durumda? Çünkü genelde sanatçı dediğim ünlü insanlardan bahsediyorum aslında. E, yani dizi oyuncuları olabilir. İşte ne bileyim yönetmen olabilir. Yazar, işte çizer. E, şarkıcı olabilir. Yani bugüne kadar yani pek çok böyle kendi e, sektörel çekinmelerinden dolayı çok konuşmayan sanatçıların ben konuştuğunu gördüm. Parkı, Normalde aslında şeyde vardı e, bu emek sineması ile ilgili olan gösterilerde sanki sadece sanatçıların bir e, tavrı vardı ve gösterisi vardı aslında e, bu e, gezi evet, parkı doğru. eylemlerinde gördüğümüz insanların tamamı e, emek parkı e, şey emek parkı diyorum emek sineması ile ilgili olan e, protestolarda da vardı ama sanki orada biraz daha şey algılayışı vardı hani sadece sanatçıların böyle gösterdiği bir tepki ya da işte çok az bir kitlenin gösterdiği Hı -hı. bir tepki. Sonuçta hani genele yayılmamış. Daha sinema gene dünyasına, daha, sinema bir şeyde, dünyasına e. daha özel ilgilendiren hiç o insanların öyle tamamı. Evet ama. hiç öyle değildi aslında ama işte o insanların tamamı yine İnsanlar aynı şekilde aynı çıkıp, duyarlılığında vardı. Gitmedi. Onlara destek olmadı. Yani şimdi burada e, şey var. Biz de bu kadar ses çıkarmadık emekle ilgili. Yani bu yaptığımızı yapmadık.lara eee amalar şey yaptılar yani bu sanki sinema sadece onların derdi biraz e, bir avuç benim bu intelektüelinin derdiymiş falan gibi bir hmm. hava vardı e, i̇şte öyle ama bir o hava ya hava rağmen onlar evet. siz biz orada yalnız bıraktınız ama biz de gelmiyoruz o zaman demediler ben bütün gerçi bu de... herkesin davası herkesin yani, davası yani bu durumdan rahatsız olan herkesin davası olduğu için e, aynı tutarlılığı göstermelerinde bir şaşkınlık yok Ama aynı kitle sonuçta bu tek tek davalar değil bu zaten esas şey tavıra yapılış biçimine yani bu e, tepeden birinin Böyle yapılacak şöyle olacak bunu böyle yapacak Sizin bağırmanız çağırmanız bir şey değiştirmez Tavrına gelen öbür gün bambaşka bir şeyde de Yine bu insanların bir araya gelmesini Göreceğiz diye umuyorum Bu Çünkü karar mekanizmalarında Aslında halkın yer almaması ya. Evet. Çok net. Yani. İstanbul'daki parktan Ankara'dakine ne diye bir e, Soruyla bu Olay değerlendirilmeye çalışılıyor Bu işte yani e, Bu park meselesi Değil bu bir tavır meselesi bu tavrın değiştiğini görmek için insanlar sokaktaydılar. Dün bu tavrın değiştiği konusunda biraz böyle bir yumuşatıcı mesajlar geldiği için ve daha da bu yumuşatıcı mesajların ötesinde polis saldırmadığı için ha. daha güzel bir hava var. Ben de yani açıklamasından bahsediyorsunuz zannettim. Çünkü o açıklamalardan. <gülüyor> Zaten öyle bir topluluk var ki öyle bir çoğunluk var ki sokakta ee, karşıdakinin gözünün içine bakıyor. Akıllı da bir e, yani akıl yürütmesi de sağlıklı olduğu için bir şey olsa da durulsa ortalık diye karşıdakinin e, karşıdakinin dediğim aslında e, karar mekanizma. Devlet aklını yürüten yetkililerden bahsediyorum. Onların gözünün içine bakan bir topluluk vardı. Hepimiz bakıyorduk. Ne diyecek acaba? Ne diyecek acaba? diye ve her seferinde yine o açıklamalardan sonra sinirlenerek kalkılıyordu. Dün de aslında Dün yine öyle oldu. Sinirlenme değil. Dün oldu. artık hayır yani bu sinirlenme değil bu hani bugüne kadar hiç bir şov yani böyle bir şey ee, şey diye başlanarak hani standart işte hani Gezi Parkı'nda sabaha karşı beşte hani o ilk günlerden bahsediyoruz. İlk olayların çıkış şeyinden bahsediyoruz. Orada biraz evet polis evet birazcık birazcık da biz ayıp etmişiz gibi bir şekilde söylendi. Özür dileme özür dileme ise yani ondan mağdur olanlardan. Ee, özür dilendi bir şekilde sadece ki orada kitleden sonrasındakinde zaten işte hani onlarda ama polise taş attılar noktasına geldi en son düğünle biten e, coşku artık hakikaten e, hani söyle söyleyecek kelime falan değil ya gerçekten böyle hani gülmek isteyen varsa açıp ferah ferah gülebilir Hani, ya ben bu e, açıklamayı baştan sona izlemedim. Sağa solda okudum. İyi ki de izlemiyormuşum hakikaten de. Yani nedir bu şey? Bir düğüne katıldım. Bir düğünde düğün, düğün şahidi. Yani, giderken protestoları, e, yani halk da görmüş protestoları ederken e, işte gülenter için ya da artık hani yetkili birilerinin oraya doğru gittiğini dışarıda gösteri kat sayısı biraz daha artarak e, devam etmişler. Bunun üzerine tabii ki bütün düğün rezil oldu çocuklar. Yani buradan artık ne yapalım vatandaşlarımıza protestolarını düğün sezonunda denk getirmemesini. Protestoların düğün sezonunu artık onu denge getirecek şekilde şahitlerini ona göre seçin. Biraz seçtirecek. sağduyulu olsunlar lütfen protestocular. Düğün sezonunda kış zamanı biraz bunlar kışın az oluyor. Şimdi eee olsa dışarı o kadar bu, var efendim tabii, düğünler var. Tabii. Bu zamanda cenesi var, şeyi var, ha. bitmiyor, bitmiyor. O yüzden onları çok uygun zamana daha kim ne taktı sayılamamış düğünde bu da bir e, sıkıntı yani şimdi mesela nasıl muammer güler çıkıyor bu kadar e, şöyle olmuştur bu kadar şey zarar görmüştür bu vardır bu vardır falan diye aynı şekilde düğünde de kim ne takmıştır bilezik mi taktı çeyrek o gürültüden gümbürtüye gitmiş gümürtüye gitti. Gerçi aile e, bu konuyla şey değil yani o kadar e, bu zarar gören insanların rakamları verilmiyor e, nedense o sokak gösterilerinde şimdi hani şu kadar polis e, yaralanmıştır Hı -hı. Karşılığında şu kadar e, vatandaş yararlanmıştır falan deniyor da korkusundan evine yara bereyle dönüp de aman gitmeyeyim hastaneye ne olur ne olmaz falan diye düşünen insanlarla beraber bilince kişiden yoklu. bahsediliyor. Korkudan ya. hastaneye gitmeyen yok biliyorsun ki ilk halde e, yani e, şiddetli dayak attıkları insanları e, gözaltına almıyorlar genelde. E Tabii doğru o da var yani ben e, onlar gözaltına, alınanlar gözaltına alınanlar bir sevindim, adli tıba götürüldüğü için doktor kontrolünden götürü gösterildiği için genel olarak ağır şekilde dayak attıkları insanları orada bırakıyorlar. Orada bırakıyorlar. Orada. Serbest orada. bırakıyorlar ee, ki hani kendileri bir şekilde... Ne yani bu, düştü herhalde kendi kendilerine yaptılar birkaç provokatör kendi işlerinde böyle şeyler yapıyor gibi bir şeylere çıkabilir yani polis şiddetiyle ilgili de e, yeterince sesimizi çıkarmadığımızla ilgili mesajlar da vardı orada da hani bu polis şiddeti tek tek bazı polislerin e, yani böyle kendini kaybetmiş bir şekilde vatandaşlara yaptığı müdahalenin açıklanacak tarafı yok ama buna odaklanıp kalmamak lazım. Bu emirleri kim verdi? Yani bu dün, kim verdi dün emiri kimse vermediği için böyle gözü dönmüş bir müdahale görmedik. Yani demek ki o emirler verilmezse o tek tek o gözü dönmüş insanların, polislerin hepsinin cezalandırılması lazım. Bununla ilgili şeyler söyleniyor. Bunun da takipçisi olmak lazım. Şunlar, şunlar, şunlar yakalandı. Şu oldu. Şu... Görevli işte şu sorumlu e, cezalandırıldı diye medyanın <gülüyor> bunun da takipçisi olması dün lazım ben... ama ilk emri kim verdi sabah beşinde oraya e, orada insanlar çadırlarda yatıyorlar kitap okuyorlar gitar çalıyorlar dalın kim dedi kim e, durdurdu yani bir dün birileri yapmayın diye çünkü öyle polislerle birebir şeye giren insanlar var sohbetlere giren ki böyle de olması lazım sonuçta evet. vatandaşta polis birbirinden sadece kaçan kovalayan değil yani oturmuşlar konuşmuşlar ne oldu emir var müdahale etmeyeceğiz diye bir açıklama var polislerden o karşılarındaki insanlar farklı değil o insanların talepleri farklı değil yaptıkları farklı değil ama müdahale edilmediğinde olay çıkmıyor müdahale edildiğinde kaçışanlar var gaz bulutları var Hiçbir şey değişmiyor yani. Dün ben. Tek değişken var. Hani biraz daha böyle teknik konuşursak. Çünkü sakinlikle e, ondan öncekiler arasında tek bir değişken var. Böyle bir emir verilmesi. Böyle bir emir verilmemiş olması. Ee, İçişleri Bakanı'nın konuşması vardı Meclis Genel Kurulunda. Bilmiyorum ee, hmm. izledim. Bırakalım izlediniz yürüsünler mi? Ee, yani evet, o, o cümlenin olan. de içinde olduğu evet. bir konuşmaydı işte gereken yapılacak e, aşırı güç kullananlar incelenecek e, kask, mu, kask da işte hmm. kapanan numaralarla ilgili bir şey söylemedi ama neyse yani çok ayrıntıya girmeye gerek yok ama yani medyada medyayı Kasklar, incelerken kasklarla ilgili çok özür dilerim ama yani bu 5 defa soruldu zannediyorum Black Araç'a 3 defa mı soruldu kask ha. sorusunu bilmiyorum cevabıyla bilmiyorum Ciyarından. diye bir şey ne dedi, ben kask de sorusunu hiç duymadım gazetecilerimizin yani yani. bir hatası var yani o muhabirlerimizin teknik bir hata bu hani eleştirilecek başka bir şey ama net soruları iki soru birden soruyorlar bazen teknik hata değil işte bu teknik dün hata dün mı donanım, donanım ve Do şey her yani donanım hatası tek yani soru teknik hata, evet. röportajda tek soru soruluyor. çünkü karşılarındaki politikacıların kurt laf değiştirme e, uzmanı olduğunu bilmeleri lazım yani bu cesur muhabirlerimiz olmadığında Hı. kast numaraları silindi buna ne diyorsunuz ayrıca şu şu şu diye bir başka soru sorduğunda cevabı kolay bir soru sorduğunda e, o soruya cevap verilir ilk soru şöyle yapın yani ilk hangisini sorarsan sorun ee, o zaman ikinci sorudan başlayayım ilk soruya cevap vereyim falan filan diyerek bundan sonra net sorular sorulması lazım 3 defa sormaya gerekiyor bir defa net sorarsan cevabını önümüzdeki günlerde de almaya çalışacağız İzmir'de kim sordu bilmiyorum da valiyede emniyet müdüründe de Valide, İzmir valisini biliyorsun Sopalı adam kimdi ee, İzmir valisi kimdi? Cuma günü göreve başladı ee, Diyarbakır valisi galiba eski ha, evet doğru ee, ve yani o bile e, o bile demeyeyim yani öyle bir bölgeden geldiği için e, değişik hassasiyetleri oluyor. E, yani böyle bir şeyin içine geldi birden. Yani bir anda bir e, büyük olayın içine geldi. E, o bile emniyet müdürünü arayıp şey e, sorma noktasına gelmiş. Kim bu eli sopalı adamlar? Yani, emniyet müdürde onlar eli sopalı polisinde. polis ne ya diye yani polisin hani kılığı belli, kıyafeti belli hani sopa ne? Doğru sorular soruluyor. Yani bu şey dedarlar. Sopa, Zaten onların, sopalar nereden verilir? Yani, yani evet. Job verilir. Değil mi? Yani bir emniyetin elinde polisin e, şey vardır, e, ekipmanı e, vardır, copu vardır. E, diyor. Sopa diye ayrı bir şey de mi şimdi var? Şimdi bizde bir, normalde spor olarak beyzbolla ilgilenmediğimiz için, hani beyzbol Amerika'da olsa, <gülüyor> mesela ellerinde beyzbol sopasıyla görürse normal. Bizde de o şey var. Şimdi hani sen bunları uzak bir insan olduğun için, şiddete uzak bir insan olduğun için ve yani çok karşılaşmadığın için, trafikte olsun, trafikte gördüğün, e, hep iç içe olduğun, ...on binlerce konuyu saptırmadan söyleyeyim de... ...o arabaların içinde neler neler olduğunu bilsen... ...gerçekten ürkersin yani. Ama bir... E o yüzden çok şaşırdım. Bir şaşırtıcı. dolaptan çıkarılan bir sopa dolabı olmasını... Sopa dolabı gerçekten kabullerim. şeyde yani, denebilir Herkes orada. kendi sopasını herkes getirecek dense tamam. Hadi, gel, herkes kendi sopasını getirecektir. Sopalarda standart yok. Sopaların dağıtılışını görüyoruz bir taraftan. Bir de bunun daha korkunç bir tarafı var. İnsanlar, ben yani şey kardeşim korkusunu yaşadım telefonda. Yani o İzmirlilerin o pazar gecesi yaşanan korku o insanların sivil polisi olduğunu bilselerdi insanlar o kadar korkmayacaklardı. Çünkü Pardon. başka başka bir korku vardı orada. Yani şeyden Sen ikna olsun, oldu mu sivil polis olduğunu? Vallahi Valla ikna olmak istiyorum yani Hı, şey olarak. Anladım. Çünkü öbür türlü başka bir yere gidiyor. Bir Vallahi takım insanlar oldu. ellerinde ben... memur bey biz de siz de adam dövelim mi diye gelmiş tabi buyurun arkadaşlar demiş bu daha korkunç bir şey. O insanlar kim hangi şeyle? Bak bunda da bir nezaketli barada mı? Buyurun memur bey <gülüyor> biz de katılacağız size. Hayır, yani hayır. O, o başka bir korku yaratıyor. Demek ki polis e, elinde sopasıyla kendine desteğe gelen insanları. Böyle bir dünya... ...buyurun yaşında. arkadaşlar, bu taraf sizin, bu taraf sizin... Ee, ...siz acemisiniz, sıkıntı yaşarsınız... ...biz müdahalede bulunuruz, yardıma geliriz... ...gibi bir düşünce oluştu insanlarda... ...o polislerin yeleksiz, işte emniyet müdürünü... ...söylediği şey, ben yelekli diye özellikle söylemiştim... ...ama yelek giymeyi unutmuşlar... O ...sadece yelek giymeyi unutmak... ...bambaşka bir korku yarattı insanlarda... Boş bir korku mu yoksa başka bir şey mi? Onu da soracağız yani. Nasıl yani? Haline unutuldu? unutuldu da kasktaki numaraların kapanmasının bir unutularak yapılan bir şey. O yere sürtündüğü için olmuş. Su şişelerinin etiketi. <gülüyor> biliyorsun. Yere sürtündüğü için mi <gülüyor> olmuş? ...o kask numaraları yere sürtündüğü yani için aşınıyor işte, biliyor musun? az önce söyleyeceğim şeydi yani bu bunlar artık bu noktada galiba şu günlerde komik değil artık. Yani değil. E, bu İçişleri Bakanının Meclis Genel Kurulu'nda yani yaptığı e, açıklama Nasıl az önce medyanın e, hareketi, özrü, eleştirisi, işte biz kendimizi eleştiriyoruz falan filan tavrı e, beni ve birçok kişi ikna etmiyorsa e, bu diğer devlet aklını yöneten yetkililerden e, yap, gelen açıklamalarda galiba çok kolay kolay ikna etmeyecek. Yani e, dünkü e, en güzel şey sokakta bir e, gaz bombası yiyen vatandaşlar, direnişçiler olmamasıydı. Yani e, gaz bombasıyla müdahale edilmemesiydi. En e, güzel şey buydu ama onun başladın, dışında dün, dünkü, dünkü yapılan açıklamalardan daha büyük adımlar, daha e, net hareketler bekliyor herkes bence e, benim fikrime göre. Yani bu, bugün işte Taksim İnsiyatifi ile e, Bülent Arınç'ın bir e, buluşması olacak. Hani onu o galiba daha somut sonuçlar verecek ee, yani olayın e, başlangıcı bu direnişin ilk çıkış noktası Gezi Parkı olduğu için Gezi Parkı üzerinde bir e, bakalım nasıl bir sonuç çıkacak esas bu gösterecek. Zaten yani, yani şu anda biraz ortalığın durulmasını sağlayan en önemli şey polisin müdahalesinin olmaması. olmaması. Bu, bu yani olmaması. tek şey bu. Polisin müdahalesi olmaması. Yani bu. aslında şu yani sanki zaten olması gereken bu. Olması, gereken, olması gereken birinci günden itibaren olması gereken bu ama yani geriye gitmiş herhangi bir şey yok olmamız gereken noktadayız. Noktadayız ve yani kazanılmış bu, bir şey yok. Görüşmelerden, açıklamalardan somut sonuç beklemek yerine yani o, o görüşmelerin olması da karşısındakini adam yerine koyan, karşısındakinin haklarına saygı duyan bir görüntü. O da olması gereken o da olması şey. Olması gereken. O zaman, olması hatta Bülent Tanrıç olması... değil hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile mi görüşülecek? Nasıl olacak? Yani Bülent la niye görüşülüyor hatta bu anlamda? Yani, yani hani karar mekanizmasını orada yürüten e, kararı Karar, veren merkezi, merkezi de... şey midir? E, yönetim midir? E, yani neden ben ki Oktay yani o da şeydi biliyorsun hani bu konuyla ilgili olarak belediye başkanından çok konuşan başbakan var. Yani şu anda başbakanın temsilcisi konumunda vekaleten görevi var. İşte zaten için, onun görev etiği yani, ne garab... e, yani, bu... ama neresi şeydi ki bugüne kadar yani her konuda belediye başkanından daha çok Konuşan e, Belediye işleriyle ilgili, başka projelerle ilgili, işte İçişleri Bakanı'ndan e, ya da Milli Eğitim Bakanı'ndan daha çok konuşan durumda olan hep bir kişi var. Dolayısıyla çok normal. Yani Bülent şu anda e evet, Tönüş le. Tönüş le görüşmesi bir de bir mesaj da vermeye çalışıyor e, vatandaşlara. Tamam üst düzeyden, en üst düzeyden sizleri dinliyoruz gibi. Yani biraz bu artık... E, işte normal bir süreç olmadığını. Yani da, öyle bu bir şey. Yani. Yani. O mesajları biz öyle mi çıkartmalıyız? Öyle mi olmalı? En üst düzeyden dinlenilmeye ihtiyaç olmaması lazım. Yani olmaması e, lazım bu bugün bu ya. bugün görüşülsün. Bugün görüşülmesin demiyorum ama yani hani bunu, bunu da ortaya koymak lazım. Yani sağlıklı işleyen e, Bundan sonrasında böyle olmaz. Böyle, böyle olmaz tabii canım. Yani bunu böyle olmayacağı. Yani dün bir açıklama vardı da dün Ahmet Hakan'ın yazısında mı? Bir başbakan hem ülkenin e, mimarı hem çevre düzenlemecisi efendim şey e, gastronomi uzmanı çünkü şey açıklamaları vardı, doğrudan başbakandan beyaz ekmek siyah ekmek gastronomi uzmanı jinekoloğu efendim e, ağırlığı aile planlamacısı, Uhu. dizi eleştirmeni, sanat eleştirmeni, tarihçisi Se, sağlık, tek, tek sağlık danışmanı Sağlık danışmanı ondan sonra neler neler bütün bunları tek kişi olursa biz hiç kimseyi... Ve dişçisi. Yani. Ee, Dişle ilgili ne vardı? Yok da ben ekledim onu. Yani <gülüyor> Başbakanı çıkışından değil. sonra o konunun yetkililerinin ...yetişmeye çalışan açıklamalarını gördük. Hiç şey görmüş müydük? Yani Sağlık Bakanı'nın kürtajla ilgili... ...efendim e, bir şeyi var mı? Kürtaj ve... E, ...Sezeryan'la ilgili bir açıklaması yoktu. Başbakan bir ondan açtı, sonra ondan oldu. Sonra. Evet. Böyle yani bütün şeyler vardı. E, bunun da değişmesi gerekiyor aslında. Bu, bu da çok dile getirilen bir şey. Yani en büyük garabet burada aslında. Niye bütün sokaktaki insanlar... ...Başbakanı eleştiriyor, AK Parti'yi eleştirmiyor. Hükümeti eleştirmiyor. başbakanla mesela çünkü hükümetin ne yaptığını bilmiyoruz. Hükümet başbakanın dediklerini yapıyor onu görüyoruz da. Ee, Ama şey, yani zaten bu olay başka bir şey. Bu arada Özgecan Hanım e, dün bizim adresimizi istemişti. Orada ne oldu ne bitti size yani eee Gezi Yazmak Parkı'nda ne olduğunu diye. anlatan Hı -hı. dinleyicimiz değil mi? Gezi Parkı bu e, tam e, sokaklardaki olaylar değil biraz da önceki süreç bir şu da var biz bilmiyoruz önceki süreci. İki yıllık bir mücadele iki yıllık bir Hı -hı. hukuk mücadelesi olduğunu bilmiyorduk. Ben şu anda bir küçük dipnotla hemen konuyu değiştirmeden e, şey yapayım bugün konumuz olacak dedik biliyorsunuz bugün e, meclise tabiat kanunu yasa tasarısı gelecek genel kurula gelecek görüşmeleri başlayacak o da 3 yıldır devam eden bir süreç olduğunu ben yeni öğrendim bu konuyla ilgili konumuz bugün maalesef gelemeyecek Ha, gelemiyor mu Uğur Hoca? Bu, Uğur Hoca gelemiyor bugün çünkü bir, o saate denk getiremedi. Ama yarın e, muhakkak burada olacak eğer biz programımızı yapıyor e, Bugün olursunuz. görüşülecek diye duydum. Bugün görülü, görüşülüp bir karara bağlanmayacak. Yani hmm. öyle biliyorsun hemen geldi oldu bitti gibi. Özellikle bu ben kadar. Ben öyle biliyordum gibi. çünkü. Yani, hemen yani, oldu bitti gibi biliyorum. Valla o biraz e, şöyle söyleyeyim amiyane tabiriyle. O biraz e, zor diyeyim. Bu noktadan sonra, bu noktadan sonra, o, sonra o biraz zor şimdi yarın daha konuyla ilgili yasa tasarısıyla ilgili çok hakikaten önemli bilgileri alacağız bu Gezi Parkı ile ilgili şeyleri evet Ege senden neymiş Size olayları yazmak istedim çünkü telefonla anlatamayacak kadar uzun. Kısa yazmak için uğraştım. Beceremedim. Niyetim sadece bilgilendirmek. Bu Kendi... kimin meyliydi? Onu bir ee, daha hatırlıyorum. Özgecan Hanım'ın. Özgecan Hanım İstanbul'dan yazıyor değil mi bize? Ee, tamam. Öncelikle e, koyu bir Ankaralı ve Modern Sabahlılar dinleyicisi olarak sadece pazartesi günü yaptığınız program ve Gezi Parkı direnişinde hassasiyetiniz değil. Tüm toplumsal olaylara karşı falan filan. Ee, Gezi Parkı direnişi aslında 5 günlük bir olay değil. Başbakanın da dediği gibi 2 senelik bir mevzu. Bizimse Taksim Yayılaştırma Projesi onaylandığında mimar arkadaşlarımızın kurmuş olduğu herkes için mimarlık örgütü sayesinde projenin detaylarından ve yaşamımıza edeceği etkiden haberimiz oldu. Yani o, Taksim Yayılaştırma Projesi gündeme geldiğinde mimarların başlattığı bir hareket var. Facebook'ta bir e, grubu da var bunun. Merak edenler bakabilirler şu anda bizi dinlerken bilgisayar başında olanlar. Facebook.com'da herkes için mimarlık e, slash info adında Facebook sayfası var. Bu örgüt Mart 2012'den itibaren pazar günleri Gezi Parkı şenlikleri düzenledi. Katılımcıların çoğu ilk başta mimarlık öğrencisi olsa da sonradan büyük kitlelere yayıldı. Taksim Koruma ve Güzelleştirme Derneği gibi örgütler de kuruldu ve direnişe başladı. Peki ne oldu da birkaç mimarlık öğrencisinin direnişi bu kadar büyük olaylara döndü? Oradaki Birçok kişi önünde ilk defa aileme katıldı. Onlar niye orada 30 Mayıs perşembe akşamı gezip parkında toplandığımızda biz de bunu sorduk birbirimize. Niye hiç bir eğlenceli Mayıs gösterisi değil de buna katılıyoruz? Çünkü arkasında siyasi örgüt yok, slogan yok, insan yok, lider yok. O parkta kamp yapan arkadaşlar gördünüz mü? O arkadaşlar herhangi bir polis saldırısını başlatabilecek hatta karşı koyabilecek güçte mi? Boyunlarında olası bir gaz saldırısına karşı onları koruyacak atkı bile yok. Şort giymişler, yırtık tişörtleri var. Buna rağmen çarşamba sabahı saat 5'te. Ee, Habersiz uyurken polisten gaz yemişler. Biz şarkı söyleyen, dans eden, şehir içinde bir parkta yaşamı savunan arkadaşlarımıza yine şarkı söyleyerek, kitap okuyarak sadece yanlarında olarak destek vermek için Perşembe gecesi parka gittik. Bazı arkadaşlarımız korktu, uyardı gitmeyin gaz bombası atacaklar dedi ama yine de gittik. Her şey mükemmeldi küfür etmedik içkiyi ayırın değiştik taşkınlık olmasın haklı mücadelemizin sesi duyulsun diye yeşilciler solcular sağcılar antikapitalist Müslümanlar LGBT çarşı ve diğerleri çocuklar ve yaşlılar hepimiz yan yana parkta seslerimizi duyurmaya çalıştık. Cuma sabah yine polis sabah 5'te arkadaşlarımızı gaza boğmuş sabah 7.30'da Gezi Parkı'na barikat çekiyordu. Orada 3-5 kişi kalmıştı ve tamamen dağılmışlardı. Hava hala gaz kokuyordu. Ne çadır ne masa arkadaşlarımızın tüm eşyalarını alıp götürmüşlerdi. Benim işe gitmem gerekiyordu. Akşama kadar sadece sosyal medyadan takip etti olayları. Her şey birkaç saat içinde oldu. Taraftar gruplarıyla ile birlikte herkesi direnişe çağırdılar. Twitter'dan her şey inanılmaz hızla yayıldı. O alanda gördüğünüz insanların çoğu ömründe ilk defa poliste de burun buruna geldi. Niye bu kadar yankı buldu bu olay? Çünkü bu insanlar her kısımdan her yerden çapulcular. Hiçbir siyasi motivasyonu olmayan bir grup çevre sever. Polislere çiçek uzattı, kitap okudu, börek verdi. Karşılığında gaz bombası ve tazlikle su yedi. Başlangıcı şu yüzden anlatmak istedim 100 kişilik bir öğrenci Entel Bohem e, grup bir seneden uzun bir süre aktif olarak eylem yaptılar ama seslerini duyuramadılar. 5 günde Türkiye'nin her bir şehrinde toplanan binlerce kişi bundan sonra sesimiz duyulsun diye direndi. Türkiye'de sesinizi duyurabilmek için artık maalesef binlerce kişi sokağa dökülmeniz gerekiyor. İnsanlar bunu durdurmak artık seslerin duyulmasını fikirlerinin alınmasını istiyorlar yüzden nasıl gaz yediğimizi nasıl direnişte her tipten insan olduğunu anlatmayacağım bunlar sosyal medyada ve nihai olarak yazılı ve görsel basında da yer almaya başladı falan diyor bundan sonra da herkesi eve dönmeye gezi parkına kendi şehirlerindeki gezi parklarını davet ediyorum sizde yardımlaşma masaları kurun yemek yapın yemek dağıtın beraber çöp toplayın falan gibi şeyler var böyle devam etmiş Özge Hanım'ın Teşekkür ederiz. Güzel yazdıkları. Bu ee, yani bugün biraz daha sakin bir ortamda bu şeyleri de konuşalım istiyordum ben. Ne derler? Ee, bu yeni kuşak ki, Kimdi? Evet oradakiler. Hı hı. Ben bir tane şey vardı. siz de görmüşsünüzdür. Sokak duvar yazısı. Everyday I'm Chapelling diye. Hı hı. O yazı bana çok net bir şekilde özetliyor buradaki şeyi. Yani o bütün değerlendirmelerin ötesinde ben oradan kendim çok fazla mesaj çıkarıyorum. Bunu hala çarpıtmaya çalışanlar varsa biraz kötü niyetten yapıyorlar artık bunu. Bu, bu çok net bir şey var ortada. Kötü niyet seçim hesapları. Efendim. Ulaşılmak ee, istenen bir nokta var yani. Öyle. Bir son nokta. Hı hı. Bunu alışılmış bir çerçeveye çekmek. E, kötü niyetle demeyelim de, bin türlü hesapla yapıyorlar diye hı. Bin türlü kötü niyetinde içinde olduğu hesapla yapıyorlar. E, biraz bu Evrdeyem, yani Chapultepec'ten bahsedebiliriz isterseniz. Ondan önce bir, bir şey var. E, Gezi parkına bir kütüphane kurulduğunu herhalde bilmeyen yoktur. Hı hı, gördük fotoğraflarla. E, Gezi kütüphane. Gezi Parkı kütüphanesi hı hı, diye. Taşlardan ee, yapılan kütüphane. Evet evet taşlardan e, şahane bir görüntüydü. Evet. Yani, harika da bir fikir sadece görüntü olmasının dışında. Onun dışında tabiat kanunu yani e, genel ismiyle orman kanunu. Hı hı. Diğer bilinen ismiyle daha doğrusu. Ertelenmiş e, takipteyiz diye e, Ozan Bey'den de bir hatırlatma var. Onu ha, da... Bugün gelmiyor. Yok isabetli yani, olmuş. Evet, takipte. Herkes takipte. <gülüyor> Vallahi herkes takipte. da haberleşiriz. O evet. Ee, <gülüyor> ve dönelim şimdi bu espri üzerinden konuşmaya. Espri çok fikir veriyor. Çünkü esprinin kim tarafından yapıldığı belli bir kere. Ha, yani yani o, belli diyorsun değil mi şey Bir bu görecek Bir ara verelim isterseniz olur tamam, konuşalım ondan şey. sonra. Bolca sabahlar Bolca Sabah Radyo Tüdresi'nin sabah yayınımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. 9:36 oldu saatimiz. Biz soluklandık. Bu TRT'deki yayınımız zamanında bu kadar ardılsız konuşuyorduk. Biraz evet, antrenmansız evet, kalmışız evet, ya. Yani. Gerçekten gerçekten. İdmansızlık bu güzel de bir idman oldu bize. İdman. Evet, Oktay. Neler söyleyeceksin? İdman dedin. Valla söylenecek ve söylenmeyecek bütün şeyleri söyleyeceğinizi tahmin ettiğim için susuyorum. İdman. Bu arada e, meclis gündeminde yokmuş, e, ne yokmuş ya. tabiat kanununun görüşülmesi ama yine de böyle bir şey var. Son dakikada getir, şey yapalım, getirme. Şey gece. Evet gece. Son dakika. Bala bile e, sabaha kadar durumu. uyanık duruyor. Bence hiç o gece yarısı da sokuşturmaya kalkmasınlar. Yani yani çünkü öyle şeyler oluyor ya gece yarısı ansızın saat 3.30'da 35-40 milletvekiliyle falanlı filanlı. Ozan Bey'den gelen mesajlar doğrultusunda bilgilendirir. Yine bilgileneceğiz. Yine bilgileneceğiz, bilgileneceğiz. Yine, ilgileneceğiz. yine ilgileneceğiz. Çok teşekkürler Oktay. Hmm, onun dışında Onun dışında Everyday I Am Chaplinking'le bitirdik. E, bu perşembe Heh. günü bir e, şey mi başlıyor onu, Perşembe yani. günü Everyday I Am Chaplinking 7'si mi ediyor perşembe? Dur bakayım. Perşembe günü Perşembe 6'sı. 6'sı. altısı o zaman perşembe denk geliyordu. 7'yi uydurdum. Everyday I Am Chaplinking diye bir şey var. Galiba bir bir organizasyon mu var, bir şey mi var ya da benim bunu tamamen uydurmam mı var? Ee, yoksa şey o kadar ama. çok şey gördüm, o kadar çok görüntü geçiyor çok ki fazla bilgi üzerine. kirliliği olduğu hissettim. Ama yani ciddi söylüyorum, hiç hayatımda e, bu kadar e, şarj ve şey yememiştim. Yani gerçekten. Bir de sen zaten bunu çok yemiştin. Çok yani bu olaya kadar, hani bunu biz biliyorduk. Patlama anlarında o içinde neler olduğunu biliyorduk biz. Benim ilk aklıma sen geldi, ah dedim bu bilgi kirliliği, bu veri akışı, bitti, bilgi bitti. değil yani. Kim bilir nasıl <gülüyor> etkilenecek Fahir diye. Bir de ben dağınık normalde de dağınık bir adamım. O kafa içerisinde de o kadar dağınık ki. Evet, her folder, yer... folder folder, folder, folder, Fahir Önç diye bir şey var, Fahir'in yapılanması var. Valla öyle folderlarla çalışıyoruz. Ne diyorsunuz 90 kuşağı için? 90 kuşağı, aslanım kuşak. Bilgisayarın başından kalktık, sokaklar çünkü çok eğlenceli diye, bunun tadını aldık diye dün şeyler okudum ben bunun tadını aldık bir daha da bırakmayız Ya bunun tadını aldık dedikleri de aslında o e, birlik olma hep beraber hareket etme şeyi yoksa e, şey diye okunmasın onu da altını çizeyim de Sokaklara çıkalım, savaşalım, orayı burayı yakalım, yıkalım falan gibi böyle bir şey yok. Yapan yok zaten bir tomalarla fotoğraf çektirir mi zaten ya? Yani böyle bir şey, böyle bir nesil var, böyle bir vatandaş var yani sokakta. Şüphesiz yarım. Yani yani bunu çarpıtmaya çalışmalarına izin vermek. Yani bu ilk günden beri söylüyoruz. Şimdi biraz böyle e, işin e, renkli taraflarını konuşurken bunu da unutmayalım. Yani ilk günden beri söylemeye çalıştığımız şey e, bu geride kalan bir hafta 8 günün kazanımlarını korumak adına e, medyanın bunları doğru bir şekilde aktarmasının takipçisi olmamız lazım izin vermemiz lazım yani dün CNN Türk'te e, bu dört taraf programı vardı hı hı. dört bir taraf evet. i̇şte o programda ben insanların yayına sahip çıkışlarını gördüm nasıl yani orada ne oluyor yani Antakya'da ne oluyor Tunceli'de ne oluyor bunun haberini ver İzmir'de e, Twitter, Twitter gözaltısı mı? nedir bize anlat diye insanlar orayı e, mesajı boğdular ve sonuçta aldılar bunu her zaman yapmakta gerekiyor artık Hı -hı. gerçek habere ulaşma e, hakkımız var biz Hı -hı. bu hakkımızın korunduğunu düşünüyorduk bugüne kadar ama e, böyle değilmiş. Değil tabi canım. Yani bu bunun içinde bağırmak gerektiğini. Bir de bu NTV ve CNN'nin e, protestolarında kanal yöneticilerinin büyük ihtimalle değerlendirmişlerdir. E, bir tesellisi de var. Bu kanallara geldi bu şey. Demek ki e, vatandaşlar bu kanallardan en azından tarafsız olmasını, dürüst olmasını bekliyor. Başka kanallara gitmediler. Yani başka ya, kanalların notu da verilmişti zaten. Hani buradan ha. beklemiyorsam burada bir kendilerine dönüp bir daha bakmalarını yani en, burada bir teselli bulabilirler. Demek ki bizden o kadar umudu kesmemişler gibi bir. Bu adamın altyazı'nın okumasını ben şey oldum. Umut değil de orada şey var ya, orada e, haber, haber kanalı diye tanımlıyor ya o kanal evet. kendini. Ha, yani, yani o kanalın kendini nasıl tanımladığı aslında beklenici oluşturamadı. Tamam, başka şey. kanallar Kendine da haber var. Haber kanalı onların, diye tanımlayan başka kanallar da. Şey, tenezül etmediler hay hay, Duruş belli. Şimdi şöyle bir şey var. Onlar, e, onlar demin. Var canım var. onlara da tepki var ya. Ha, onlar tepki var da. İzlenme yani. oranı kadar tepki geldi onlara da. Yani bu tamamen yaygınlık ama ve şaşır. Şey. Yani bu kanalın hem kendini haber kanalı. kanalı hem de tarafsız haber kanalı olarak ifşa yani ettikleri için şey ya, ya, evet her yani, kanal kendini yani tarafsız görüyor. Ya, ya. taraflı Şu... haber kanalıyız diyen var mı? <gülüyor> <gülüyor> biz taraflı ben... haberler yapacağız. Efendim diyerek böyle bir... Tarafsız olmak da çok garip bir iddia ama yani benim hiç de aklıma yatmayan bir e, şey tarafsız tarafsız olamaz ki ya. Bir düş düşünmeden yayın yapılabilir mi? ...öyle bir şey var yayın dünyasında ama... ...neyse ben yani medyayı çok konuştuk... ...ben şu, şu şeyi konuşalım... Hep, yani doktor... da devam edelim, edelim, edelim, edelim... ...çünkü olayların doğru yansıtılması lazım... ...bu sokaktaki insanların... <gülüyor> e, ...alıştığımız marjinal gruplar falan gibi açıklamalarla... Yok abi, efendim, öyle... ...onların <gülüyor> kim olduğu belli falan gibi... E, ...hala yapılmaya çalışılıyor... ...hala <gülüyor> saçma sapan iftiralarla... ...olaylar başka yere ya çekilmeye hala işte çalışılıyor... Şey canım, ...Türk ya bayrağı on... yakıldı falan gibi... ...böyle ha. bir haber çıktı işte... Yani... ...dün... ...onu bunu bırakın da... ...tiktirden İki... kaçar para aldınız onu söyleyin bana... 10 mesela... yılındaki şeymiş, bu onu tamam tamamlayalım 2009. 2010 mu, 2009 mu? Öyle de bir iddia var. Yani çok fazla bilgi kirliliği var. Yani bunu ana akım medyada alet oluyor. Yani bu bilgi kirliliğinin sadece internete has bir şey olmadığında ha, evet, farkında olalım. yani Ve bu kadar bilgi kirliliğinin sosyal medyada, internette olması ilk gün söylediğim gibi ana akımın görevini ana akım medyanın görevini yapmamasından kaynaklı bir şey. Görevini doğru düzgün yapmamasından kaynaklı bir şey. Ama yani bunu bir, bir, bir Ara verelim buna, ee, bana şey çok enteresan geliyor, yani bu 90 e, kuşağı 90 doğumlu arkadaşlarımızın hakikaten şiddete, e, espriyle karşılık vererek, espriyle, şakayla, mizanla mücadele etme özelliği varmış. Yani onu onu ben gördüm, yani şiddete şiddetle karşılık vermedi bu çocuklar e, ve o yönde de böyle bir hevesleri de şeyleri de yok. yani çok net bir e, örnek çarşı grubu örneğidir ya. Hı hı. Yani aslında e, genç kuşakta da e, aynı düşünce ve aynı şey var. E, yani bugüne kadar o hareket etmemiş olan 90'lı e, arkadaşlarımız 90 doğum, 90'dan sonra doğmuş olan genç arkadaşlarımız. E, o bilgisayarların başından kalktılar hep o hani eleştirilir ya. Bilgisayarın başında oturup bilgisayar dışında bir şey yapmıyorsun. Bilgisayar... Bizim neslimiz böyle miydi Demek falan filan. Demek ki yapılacak bir şey olduğu zaman veya e, heyecan duyduğu zaman... Yapıyor yani o arkadaşlarımız, o kardeşlerimiz. Hem yani de yani. kimsenin bugüne kadar yapmadığı gibi bir en e, doğru şekilde, en temiz şekilde, şekilde Evet Şimdi, çok komik şeyler vardı. başvurmadan yani bunu bunu yapıyorlar yani. Evet yani e, o. Esas mücadele edemedikleri daha doğrusu mücadele edilemeyen Yine, şey de bu. Bu yani korkutan da bu. Yani evet. başka yere çekilmeye çalışın, alışılmadık bir şey. Everyday I'm Chapulnik yazan adamı sen ne nereye koyacağını bilmiyorsun, anlamıyorsun o yüzden işte marjinal gruplar falan filan yani burada bambaşka bir şey var o alıştığımız Fal. sloganlar yok. En en yapabilecekleri şey ciddiye almamak. Evet. Yani bu da aslında ne yapıl Ama... nasıl mücadele edileceğini bilmeden yapılmış bir hareket. Yani ne yapabilir ki ciddiye almamak dışında? Hiçbir şey yapamaz. Espri yapsa yani olmaz cıvık cıvık, cıvık hareketler <gülüyor> müdürüm diye bizimkiler dizisinden bizim öğrendiğimiz bir şey var mücadele edilemediği noktada bu lafı ederdi hatırlarsan yandan çarklı hayır evet. yani bizimkiler konu <gülüyor> konusu dersin cıvık müdürüm bizimkilerin hayatı anlattığını düşünürsek adam zeyye oradan bu dersi çıkaralım cıvık cıvık hareketler falan diye böyle bir şey vardı duvarlara yazılan yazılar arasında bel fıtığı yazısı var tamamen Ankara'ya özgü Ankaralıların anlayabileceği şey ama yani everyday I'm Chapulín benim kafamı öyle bir, bin tane çok güzel çok güzel mesaj var ama bu böyle çirkin yazılmış bir yazı bunu yazan adamın demek ki e, anlaşılması lazım nasıl bu adam e, daha doğrusu anlayamamalarının yarattığı bir korku da var insan anlamadığı şeyden korkar ve sonra bir şeye oturtmaya çalışır diyor onu daha korkusu bilindik makul şey. bir şeye diyor işte marjinal, hangi marjinal grup dünyada everyday I'm chapon kesiyor Hangi şeyde yani bu? Vallahi en son benim gördüğüm gözümün önünde şey var o hani suyla e, panzerler şey yapıyorlar, tomalar neyse e, önünde mühürle yürüyüşüyle geriye doğru yürüyen bir adam var. Yani şimdi nasıl mücadele edeceksin ye bunlar? Ne yapıyorsun ya <gülüyor> su sıkıyorum. <gülüyor> Nasıl mücadele edeceksin? O yüzden çok güzel e, çok. tepki verildi. Yani, Dün benim gönderdiğim fotoğrafı da gördünüz değil mi? Every day I am Every day I am e, Ne? Her gün çapulcuyuz e, pampa <gülüyor> <gülüyor> diye böyle bir şey. Twitter'da da güzel bir hashtag açmışlar. Ankara direniyor gibi bir hashtag altında galiba bunu yapıyorlar. O gencecik bir arkadaş da o bankta oturan. Kulüplü parkın yan tarafında e, tünelden içmeye girişte oturan arkadaş ve böyle poz veriyordu. Evride ayım Chapulín'in. Yani <gülüyor> ben buna, bu kadar takmamın sebebi bu bu lafın İngilizce olması bile çok önemli yani. Tabii İngilizce olmadığını biliyoruz da. Yani bu. E, Vallahi İngilizce Chapulín'in maçlar söylenmiyor. Ben sana yani. diyeyim girdi. Yemin ediyorum girdi. Girmiştir de bak, bu. Girdi onunla ilgili bir İngilizce dersi de var. Onu da paylaşalım bak. Devrimci marşlar falan filan söylenmiyor bu meydanlarda. Çünkü bu adamlar bilmiyorlar o marşları. Birisi başlatsa hani bu ıı, radikal gruplar diyorlar, işte marjinal gruplar falan filan diyorlar. Bu marşı başlatsa da oradakiler o marşların sözlerini bilmiyorlar. Yani everyday shuffling'i dinleyen adam sokakta <gülüyor> koşturken everyday am yani chapelinge yazıyor. Yani daha daha nasıl ifade etsin kendini? Ben başka bir adamım. Bana lütfen şey yapın diyor. Yani bir de lütfen diye konuşan adamlar. Bu gaz, biber gazından çarparken pardon pardon diye kaçan adam var mı dünyada ya? Başka? Ya çok kibar işte bizim cuma akşamı dükkanımızı e, biber gazı bastı ya. Hı hı. Cuma akşamı gerçekten bahçedeki e, misafirlerimiz çok büyük bir soğukkanlılıkla. Hiç kimse birbirini ezmeden hep beraber içeriye girdik. Kapılarımızı kapattık. Herkesin gözünden e, burnundan. Ağzından işte e, yaşlar akarken ve yani o, o panik anında herkes çok sakindi ve o arada bile şeydi yani e, limon sıkayım ben efendim siz sakin olun. Ay çok teşekkür ederim zahmet olmasın size efendim buyurun sütlü ballı sütümüz var falan diye böyle o kibarlığı elden bırakmayan e, misafirlerimiz vardı. Sokaktakiler de aynı yani aynen, ge, gene, geneli anlatan bir şey aslında bu yani o yüzden... Öyle e, görüyoruz. O yüzden e, şey. Daha doğrusu sokaklarda görmeye alışık olmadığımız e, yani pek çok gösteri görmüşsünüzdür. E, belli bir şeyin altında olduğunda insanlar yani belli bir flamanın altında belli bir işte derneğin partinin vesairenin altında olduğunda e, bir şey var bir iticiliği var. Onlarda da bir agresif duruş bir sert duruş bir. Ee, bir yani bir alışkın olduğunuz ya ve o, yadırgadığınız gadığınız pankartları da evet. afişleri de biliriz işte burada Or da resimleri o grafik çok eşi de vallahi yani, yani naif kelimesi hiç bu kadar ıı, anlamını bulmamıştı hakikaten çok naif adam lar yani adamları burada şey anlamında söylüyorum naif insanlar topluluğu vatandaşlar topluluğu işte bu adamlara biber gazı sıkılması bu adamların üstüne tomalarla gidilmesi zaten kabullenilemeyen şey yani bu bambaşka bir herkesin kendince dersler çıkarması lazım ve zaten herkes de söylüyor biz apol, apolitiz diyorlar yani evet, bu, bu şey yapılan de araştırmalar yani. da var şimdi araştırma şirketleri de He. duruma yüzde yetmişli kendini hiçbir partiye yakın görmüyor zaten şöyle bir şey var siyasi partiler de buradan bir şey çıkarması lazım vardı var. zaten Zaten hani bu partilerin daha doğrusu seçimlere seçimler yapıldığında işte katılım oranı e, atıyorum işte %70'lerde oluyor. %30'luk bir Kasım hı hı. E, ya da işte yine ciddi dediğimiz toplumun dörtte birlik kesimi belki de katılmıyor seçimlere. Evet. E, bunların büyük kısmı da hani Ege şimdi gene şey diyecektir. işi gücü vardı tembeldiği hafta sonunda denk ediyordur tatile gidecektir falan diyecektir. Ama bir kısmı elbette ki böyle düşünen vardır ama büyük çoğunluğu kendine uygun bir Tabii politik canım, evet. zemin bulamadığı için e, bunlar da herhangi birisine gidip boş oy vereceğime niye uğraşayım? %10 vermeyeyim. barajıyla alakalı bir şey yani. Bir de o da o, var yani ama çok ciddi bir kesim var yani ciddi bir ana muhalefet partisinin ciddi dediğim oransal olarak hı hı. ciddi bir muhalefet partisinin oranı kadar bir apolitik kesim var aslında baktıkları zaman. Ya ciddi de olmasına gerek yok. yani <gülüyor> hayır, hayır, Ciddi dediğim rakamsal olarak evet, ciddi. Evet evet yani, yani toplayınca. Çok toplayınca yekün tutuyor. Oy verebilecek bir parti bulamayan. Değil evet, evet. çok evet. çok ciddi bir kesim var. Ya yani bunu bu siyaset kısmına girmemize girmeyelim, gerek zaten. yok yani de fikirleri var bir, bir ha, şey. Evet, evet. Ama buradan da var burada. şey çıkabilir. Yani sadece taksim inisiyatifiyle görüşmek değil, onun dışında yani bu e, temsil edilememe sorunu. Evet. Aslında e, bir başka şey olabilir. Göst yani çıktısı olabilir bu hareketin. Yani temsil edilemeyen insanların ne kadar fazla olduğu ve ne kadar ee, aslında en sinirli bir, ve mutsuz olduğunu gösteriyor En yani demokrasi bu... sorunu da bu aslında evet, Temsilliyet yani, tems tems tems sorunu Sadece yani... oy almış olmak değil Yani pek çok kişi bizim çevremizde bu, bu laf kimseye yabancı değildir herhalde Ona verirsen ona yarar Şuna verirsen şuna yarar diye Böyle bir e, demokrasinin sonucu aslında bu şey partilerin böyle temsil uzak kalması. En büyük insan ki değil mi? Ona, Oyunu kullanabilmek. Evet, yani, yani şu, bunu şu adam bana e, hitap ediyor diyebilecek insan. Bulamıyor bunlar. O o insanlar bu halde oy kullanırken de işte başka şeyler. Ona yararsa ona gider. O bilmem ne olursa onun şeyi yapıyor. Böyle bir şeyle taktiklerle yürüyecek bir şey değil. Işte, en sonunda sokağa çıktılar. E, siyasi partiler de kendilerince mesajlarını alsınlar. Evet. Bu arada... Bütün siyasi partiler de yani bu bütün o kalabalığı kendi e, cirosuna yazabilecek parti olduğunu düşünmüyorum orada her görüşten insan vardı e, o yüzden bütün partilerin aslında bir şey var bizimkiler orada niye vardı bu insanlar niye bize tepki gösterdi falan gibi bir şey yapması da gerekiyor bu arada bizi elçiliklerden dinleyen dinleyicilerimiz için bir Evet deyam Chaplin Evet <gülüyor> <gülüyor> Chaplinin ne olduğunu şöyle bir video var onu paylaşacağız üç dakika gibi diyor ama şöyle başını dinleyelim mi Tabi ...başına en azından şöyle bir... Oktay Demirci'den... ...everyday I'm troubling. What is troubling? Dur geliyor. Şimdi bir... Ah. Oktay Bey. Mahvettin yayını Oktay. Oktay mahvettin. Bütün, Bütün ruhu... <gülüyor> ...um <Umur> ruhu <gülüyor> emdin bitirdin. Ne kadar İstanbul'da Güleniş'te olsak da... ...İngilizce öğretmenlerim var. Bizim başındayız hala. Bugün size... ...İngilizce'nin 7 tane ana tensini öğreteceğiz. Ve bunu... Yeni bir fiille İngilizce Türkçeden, Sayın Başbakanımızın kazandırdığı yeni bir fiil üzerinden yapacağız. To chapul. To chapul. Çapulculuk yapmak manasına gelen bu yeni fiil Sayın Başbakanımız sayesinde İngilizceye kazandırılmıştır. İsim hali: chapulation. Chapulation. Kişi hali: chapuler. Chapuler, çapulculuk yapan kişi. Şimdi, ilk dersimiz simple present tense. I chapul. Everyday ay çapul everyday Böyle gidiyor yani değişik <gülüyor> örnekler var. Ben evet. nereye kadar gideceğini tahmin ettim. Bütün bütün <gülüyor> yani bütün tensler <gülüyor> bütün tens bütün tenslere açık bir direnişti. <gülüyor> 7 cümle var. ilk cümlesi o işte yani. Ah. Everyday'den ah. <gülüyor> başlıyor. Yani öyle şey değil. Rastgele, rastgele bulunmuş <gülüyor> bir şey değil yani. Yine de bu ıı, bu geride bırakılan günlerde çok şey de değişti. Yani bu Hani şimdi polis şiddetinden başka bir şey konuşmamamız lazımdı düne kadar durmuyordu çünkü sonrasında başka ince şeyleri de konuşmaya başlayacağız mesela ırkçı cinsiyetçi sloganların duvarlardan silinmesi yani evet. böyle bir e, coşkuyla sokağa çıkan insanlar e, ettikleri lafların bazıları nasıl kırdığını gördüler... ...çünkü kendisiyle beraber mücadele eden insanın yanında... ...ama onu aşağılayacak bir şekilde... E, ...slogan atan insanlar... ...dönüp bir daha kendilerine bakla ...bu bir dilin de değişmesi yönünde... ...insanların birbirini tanıması yönünde... ...çok önemli bir adım... ...çok önemli bir gelişme... ...yani o insanlar birbirlerini tanıdılar... ...bundan sonra birbirleri hakkında konuşurken öyle konuşmayacaklar... Hı hı. E, ...kadınlar hakkında o kadar aşağılayıcı ifadeleri... E, ...yani... ...doğrudan kadınlara değil belki o ifadeler ama... Kadınları incittiğini bilerek konuşacaklar. İşte geyleri, lezbiyenleri incittiğini bilerek konuşacaklar bazı ifadelerin. Ya aslında normal olan şeyleri belki küfür anlamında kullanılması veya işte küfür olarak e, slogan atılması. E, Daha aslında düşünülerek yapılması gereken bir şey ya da yapılmaması gereken Yapamamış. bir şey bir grupta var. Yani Bunu da öğrenenler gibi. olacak. Bu da çok aslında olumlu bir gelişme. Bundan sonra umarız bu hava... E, sonrasında da yaşayan yani günlük hayatta illa herkes e, parklarda olsun herkes e, hiçbir zaman evine dönmesin demiyoruz bu sonuçta bir noktadan sonra bu insanlar dönecekler dizi izlemeye başlayacaklar ama ertesi gün çıktığında sokakta konuşurken şey yaparken o güne hatırlaması oradaki kazanımları aklında tutması hayatında ondan sonra öyle devam etmesi gerekiyor evet. umulan da o yoksa bir hafta boyunca sokaklarda e, koşturduk gaz yedik polisten kaçtıktan başka bir şey olmaz Hı -hı. bu kazanımları korumazsak Diyelim ee, Var mı başka Başka Başka başka, başka. Çok, başka. Var içinde çok var da şimdi Vaktimizi göz önünde bulundurarak Evet az vaktimiz var ee, Bugün e, Beklediğimiz bir şey var mı Bir açıklama olsun ee, Başka bir şey olsun Herhangi bir şey var mı işte Taksim, platformunun, Taksim platformunun Taksim platformuyla Bülent Arınç'ın görüşmesi var. Bülent görüşmesi Onun var. Dışında işte zaten herkes biliyor soru süre süreyi ya önder işte dün Cumhurbaşkanı ile görüştü. Hı, Bülent Arınç'la da görüştü. Da görüştü. Onlar zaten şey olanlar. Bugün bugün bakacağız. Yine hani dün konuştuk ya dün öğlen saatlerine kadar nasıl Hı. ne tip açıklamalar yapıldı. Akşama çekildi. Akşamın havasını veriyor diye bugün de e, yine öyle öyleden sonraya kadar yapılan Hmm, açıklamalar şeyi veriyor. Umuyoruz artık yani. Akşamın havasını veriyor. çok net bir göstergede artık polis saldırısı olmadıktan sonra o şiddet olmadıktan sonra olay da çıkmıyor. Dün net bir şekilde göründü. Bugün artık bir kez daha yok ya belki değildir. Bir, bir, bir daha bir gaz atalım bakalım falan ne oluyor diye düşünmez diye düşünüyoruz. Dün. İnsanlar yani artık bu çok net bir şekilde evet. ortaya çıkıyor, insanlar bir araya geldiklerinde olay çıkarmıyorlar. Bu tepelerinde gaz bulutu oluşmaya başladığında birileri onları kovaladığında olay çıkıyor. Bu bu sukunete bu emir vermesinler. Yani dağıtın onları, toplayın, sürün, süpürün falan gibi emirler verilmediğinde olay hiç zaten daha yani, yani toplayarak nereye nereye topluyorsun? Ne o kadar insanı nereye topluyorsun? Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar.